İzal Rozental ile haftanın karikatürleri Merhaba İzal hoş geldin Hoş bulduk Hoş geldiniz efendim Bugün stüdyoda canlı olarak sizi görmek ne büyük mutluluk bizim için. Yayında Tatil miyiz? bitti mi? Yayındayız evet. Bitti misiniz? <gülüyor> evet. Hoş bulduk. Karikatür gibi. Nasılsınız? Görüşmeyeli. Baba gayet biraz kaygılı ama mücadeleye devam. Peki. Ee... Neyle başlıyoruz? Bugün ee, zengin bir menüyle geldim. Kahvaltı ettiniz mi? Kahvaltı etmedik henüz efendim. Henüz edemedik. İyi, o zaman sizi karikatürle doyuracağım. Aa zaman. harika. Vegan sana Başlangıç var. olarak ben bir e, simit öneriyorum. Simit. Bir yetmiş ee, olanından mı? Evet. Beyoğlu'nun e, çıtır simitlerinden. evet. Bunu e, berlerini e dostumuz Hayati Boy Boyacıoğlu çizdi. Efendim sokaktayız. Kadıncağız görüyoruz bir tane. Ellerinin önüne kavuşturmuş. ...başını biraz öne eğmiş... ...mahçup bir edayla... ...önünden yürüyüp geçen... ...bıyıklı adama bakıyor... ...adam ise mutlu... ...sol elinde altın sarısı... ...renginde değil mi? Evet. Öyle bir fırından taze çıkmış... ...mis kokulu bir simit var... ...özlediğimiz tarzda... ...yani zannedersiniz ki... ...adam bir Ferrari arabanın... ...direksiyonunda... <gülüyor> ...bir yandan yürürken... ...kadına da gülümseyerek bakıyor... Şimdi kadın soruyor, hepsi serin mi? <gülüyor> Adam mağrur... hafiften gülümseyerek cevap veriyor, yes. <gülüyor> evet. Evet, e, simitten sonra ara sıcak olarak e, Brezilya usulü bir ejder kuyruğu öneriyorum. Hatta. Hmm. Yani bunu yanlış anlamayın, e, bu ejder meyvesi değil ejderin ta kendisi. Ta kendisi. Evet. evet. <gülüyor> Brezilyalı karikatürcü Osmani Simanca çizdi bu karikatürü. İsmi Osmani ve... miymiş? Efendim? E Brezilyalı ve ismi Osmani miymiş? Osmani Simanca. Hıh. Hmm. Evet. Bilmiyorum kökenini yani kökeni tabii bilmiyorum. Ama Brezilyalı. Değil, o kesin. Ama Brezilyalı. Çok da iyi bir karikatürist. E, çizgilerini çok be beğeniyorum. Burada ejderi hakikaten e, dikkat ederseniz tüm ayrıntılarına kad e, kadar çok güzel çizmiş. Ve bu karikatür aslında yine mitolojiden esinleniyor. Yani Uroboros. Uroboros, e, Yunanca'da kuyruğunu yiyen yani yılan. Benim de çok sık, bu, bu programda sık sık, özellikle iklim yıkımıyla ilgili olarak sözünü ettiğimiz pozitif geri beslemelerde çok kullandığımız bir mitolojik benzetme. Evet. Karikatür de çok seviyor bu metaforları biliyorsunuz. Yani burada e, aslında kendi kuyruğunu yiyen ve doğanın... Ebedi e, döngüsünü simgeliyor biraz. E, evet, tam bir çıkmazı da işaret ediyor. Çıkmazlar, kendi gücünü yiyerek kendini mahvediyor. Evet. Sonuçta. İşte bu e, güzel ejderha e, ejderhanın üzerinde de Çayna yazısından zaten e, Çin'in sembolüdür ejderha biliyorsunuz. Evet. Çin isim geliyor. E, ejderhanın yanı sıra karikatürde bir de e, tanıdık bir e, tipleme var. O da Trump. Şimdi ejderhanın kuyruğu Trump'ın ağzında. Dedik ya arasıcak. Evet. Ee, daha doğrusu Trump iki eliyle ve kuyruğa doladığı o kırmızı kravatıyla, uzun kırmızı kravatıyla... ...ejderhanın kuyruğunu kavramış, var gücüyle ısırıp yemeye çalışıyor. Ee, fakat Ejderhan da afiyeti yerinde. O da kendi cüssesi etrafında böyle 360 derecelik şöyle bir e, daire çizmiş ve e, kuyruğunu yemi mabadine. Mabadıne. Evet. Tamam mabadıne demek. Geniş geniş mabadı adına. Senin dişlerini. Ne demek? Sonra yayından sonra anlatırım. E, sonu, daha. gerisi, sonu. arkası, hmm, Anın. Finish. <gülüyor> bu döngü bu şekilde tamamlanıyor karikatürde. Yani bir anlamda ticaret e, savaşının başlayan e, ...üçüncü Dünya Savaşı'nın bile diyebiliriz herhalde. Ee, karikatürize edilmiş e, bir şekli bu. Her şey ticari savaşlarıyla başlıyor çünkü. Evet. evet. Ee, kuyruk gücü temsil ediyor ve kişi de kendi eliyle gücü yiyerek kendi kendini mahvediyor. Ee, ara sıcaktan sonra ana yemeğe geçelim mi? Geçelim. Ana yemeğe. Efendim odun ateşinde güvercin çevirme. Ne diyorsunuz? <gülüyor> yani almayayım. <gülüyor> <gülüyor> evet. Vegan durumu. Vegan güvercin çevirme mi? <gülüyor> bu kez <gülüyor> bizim şefimiz Belçikalı ünlü bir şef Pierre Kroll. Geçtiğimiz Mayıs ayında Pierre Krol'ün başka bir çizimine yer vermiştik yanlış hatırlamıyorsam evet. 68'de alakalı olan. Siman kanında Pierre Krol'ün de aslında hatta Hayati Boyacıoğlu'nun da. <gülüyor> evet. ee, sık sık geliyorlar demek bu çizerler önümüze. Evet. Hangi karikatürüydü şimdi hatırlayamayacağım ama... ...güzel bir karikatürdü o da. Çok basit çizgileri var. E, fakat yetkin. E, 21 Eylül günü Dünya Barış Günü kutlandı. Biz birinde kutluyoruz ama e, Avrupa daha doğrusu dünya... Biz ve Sovyetler Birliği birinde kutluyor. Öyle mi? Evet. evet. E, Sovyetlere yakınız zaten. Evet. Şimdi e, tabii e, Kroll bugünün anısına tombulca böyle bol etli... Ee, ...güzel bir barış güvercini çizmiş... ...ama güvercinin de tüylerini yolmuş. Ağzında zeytin dalı var. Gagasın evet bir e, zeytin dalı iliştirmiş. Sonra da e, bir güzel onu şişe yerleştirip... ...altına da odun ateşini yakmış. Çevirmeye başlamış. Afiyet olsun. Barış güvercini diyor. Evet, barış güvercini evet. diye de üstüne yazmış. Evet bunca yemeğin üzerine artık bir çay içme zamanı geldi. Uykusuz'un bir e, çay karikatürü, dördüncü karikatürümüz. E, Yiğit Özgür'ün Uykusuz'da yayınlanan karikatürü çok hoşuma gitti. Bir kıraathane masasında iki vatandaşımızı görüyoruz, iki bıyıklı vatandaş. E, bir tanesi ön plandaki e, elindeki kaşıkla e, diğer elinde tutmakta olduğunu zannettiği fakat gerçekte olmayan çay bardağını karıştırırken arkadaşına da biraz Ege aksanıyla şöyle sesleniyor. Kriz geliyor diyorlardı... Hani arkadaşı çenesini sıvız, sıvazlıyor değil mi orada ve yanıtlıyor. Abi galiba galiba çay içilmişler. Evet. <gülüyor> evet çay yok. Bu bir millet kravatanesinde oluyor galiba. Evet. Evet. Evet. Katkı için teşekkürler. E, yemeği yedik karınlarımız doydu çayımız içti afiyet olsun şimdi sıra geldi hesabı evet, ödemeye karikatür ustamız e, Tanoral bu durumu işte T24'teki köşesinde gayet güzel bir şekilde betimledi geçen hafta oturma şeklinden ve masanın üzerindeki şu örtüden e, biraz da hani tabak yok e, tabak çatal pek belli etmiyor bardaklar ama yine de şık sayılacak bir lokantadayız. ...yuvarlak masada... ...genç bir çift var... Ee, ...karşılıkta oturmuşlar... ...romantik mi bilemeyeceğim ama... E, ...yemek bitmiş... ...yemeğin sonuna gelinmiş... ...Şef Karson'dan ya da mettodelden hesap... ...isteniyor... Ee, ...Şef Karson gayet sakin... ...mağrur, yukarıdan bakan... ...böyle aşağılarmış gibi yapan o tipik... ...İngiliz uşaklarına has... ...böyle duruşuyla Bakur. soruyor... Vakur mu? Vakur, evet... Yani. ...e... Ee, Hesaptan önce son bir arzunuz var mı? <gülüyor> Çok trajik. Anlaşılan hesap pusulası değil, idam fermanı gibi bir şey gelecek. Çok trajik evet. Ve evet, büyük bir şaşkınlıkla da çiftten erkek olanı garsona bakıyor. Elinde çatal bıçak, donmuş kalmış vaziyette. Başıma neler gelecek? <gülüyor> trajik. Şey Kadın da adama bakıyor ama değil evet. mi? Ne yapacak? Ne yapacak? <gülüyor> <gülüyor> Hayat müşterek diye. Bir Adam... işte kadınlar evet. öyle tabii, duruma daha hakim oluyor. Evet. Sakin. Yapacak Benden şey bugünlük bu kadar. Umarım doymuşsunuzdur. Çok teşekkür ederim. Gayet iyi. Mükemmel bir menüydü. Çok teşekkür ederiz. Biz kuyruğumuzu yemeye devam edeceğiz tabii. Afiyet olsun. <gülüyor> teşekkür teşekkür ederiz efendim. Bu şekilde de bitireceğiz zaten. İzel Rozental ile haftanın karikatürleri.